Merhaba. Akdeniz'deki deniz koruma alanlarında sürdürülebilir ekonomik aktiviteler projesi yani SiMET kapsamında düzenlenen sürdürülebilir turizm planlaması eğitimlerinin üçüncüsü 6 ülkeden yaklaşık 45 kişinin katılımıyla karşıda gerçekleşiyor. 10 Mayıs 2015 tarihinde başlayacak eğitimin bölgesel koordinasyonunu ise WWF Akdeniz programı yani MEDBO üstleniyor. Eğitim programında katılımcılar... Kaşkekova Özel Koruma Bölgesi gibi deniz koruma alanlarının turizmle ilişkisini, sürdürülebilir turizmde iyi uygulama örneklerini, sürdürülebilir turizm için pazar oluşturma, pazar stratejisi geliştirme ve sürdürülebilir turizm yönetim planlarının uygulamaya geçirilmesi gibi temel konuları ele alıyor. WWF Türkiye'nin Akdeniz ekosisteminin korunmasına ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunmak üzere yürüttüğü Kaşkekova Sürdürülebilir Turizm Projesi, Bölgede 2000 yılından bu yana yapılan çalışmaların devamı yeteriğinde çalışmalar Kaşkekova bölgesinin denizel biyolojik çeşitlilik bakımından olağanüstü zengin olduğunu ve buna karşılık Orphos, Laos, Fangri gibi tehlike altındaki türlerin sayısının hızla azaldığını ortaya koyuyor. Sürdürülebilir turizm projesi için daha önce hazırlanan denizel yönetim planıyla uyumlu bir turizm planı hazırlanması amaçlanıyor. Almanya'nın Güneş Elektriği Santrali yatırım izni için İlk yarışması gerçekleştirildi. Almanya Federal A İdaresi yani b Nets A tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 29 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşen yarışmada toplam kurulu güçleri 157 MW olan 25 güneş elektriği projesi için yatırım izni verildi. Açıklamadaki bilgilere göre onay sağlanan projelerin ortalama güçleri 6.3 MW. Yatırımcılar santrallerinde üretecekleri elektriğin saati için ortalama olarak 9.17 avro sent düzeyinde yani 10.3 dolar sent alım fiyatı teklif ettiler. Binets A'nın açıklamasında projelerin %40'ının tek bir firma tarafından kazanıldığı bilgisi yer aldı. Yarışmada yatırım izni sağlayan firmaların projelerini 2 yıl içinde hayata geçirmeleri ve projeleri için kilowatt başına 50 avroluk güvence bedeli ödeme yükümlülükleri var. Almanya yönetimi bu yılın Ocak ayında 10 megawattlık üst sınıra sahip olabilecek yeni güneş elektriği santrali yatırımları için yarışma sürecini gerçekleştirme kararı almıştı. Gelecek 3 yıl içerisinde de 2015 yılında 500 megawatt 2016'da 400 megawatt ve 2017'de ise 300 megawatt gerçekleşecek bu yarışmalar diye söyleniyor. Bununla birlikte ülkenin güneş elektriği sektörünü temsil eden sivil toplum kuruluşları güneş enerjisi alanındaki yatırım maliyetlerinin gittikçe gerilediğini ülke yönetiminin yeni yatırımları gerek toplam kapasite gerekse Proje kurulu gücü bakımından sınırlamasını eleştiriyorlar. Diyorlar ki niye 500, 400, 300 megawatt önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasını yapabiliriz biz. Yerli ve yabancı enerji yatırımcıları Türkiye'de yeni rüzgar projesi geliştirmek için açıklanan 3000 megawattlık kapasitenin çok üzerinde ön lisans başvurusunda bulunuldu. Gördüğünüz gibi burada da benzer bir durum var. Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre 24-30 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru sürecinde kuruma toplam güçleri 42.274 megawatt olması planlanan 1096 proje için başvuruda bulunulmuş. Yatırımcılar 47 elektrik dağıtım bölgesi için en yüksek teklifi 5489 megawattlık projeyle Çanakkale bölgesi için yapmış. Bu bölgeyi 5050 megawattlık Karaman ve Mersin, 4669 megawattlık Balıkesir bölgeleri takip etmiş. EPDK'ya Siirt Şırnak Hakkari bölgesi için hiçbir başvuru yapılmazken, Bingöl, Tunceli bölgesi içinse sadece 50 megawattlık tek bir proje başvurusu var. İlgili düzenlemeler gereği, birden fazla başvuru olan bölgeler için aday firmalar arasında yarışma gerçekleştiriliyor. Halihazırda Türkiye'deki 250 rüzgar enerjisi projesinin elektrik üretim lisansı var. Bu lisansların toplam gücü 9928 MW iken 2015 mart ayı itibariyle bu gücün sadece 3731 MW'ı devreye alınmış. Bodrum'da, İzmir'de, Karaburun'da, Çınar dibinde, Mersin'de de rüzgar enerjisine karşı mücadeleler de aynı hızda sürüyor. Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun aylık ortalamasının ilk defa 400 ppm seviyesine aştığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi yani NOAA tarafından açıklanan verilere göre bu değerin 2011 yılı Mart ayı ortalaması 400.83 ppm olarak gerçekleşti. İdare bu değerin Nisan ve Mayıs aylarında 400 ppm'in üzerine de gerçekleştiğini öngörüyor. Atmosferdeki milyon parçacık için karbondioksit yoğunluğunu gösteren değerin 350 ppm'i aşması iklim değişikliği açısından güvenilir sınırın aşıldığı anlamına geliyor. Bu değer 1958 yılının Mart ayında yapılan ilk ölçümde 316 ppm'di. Sanayi devrimiyle birlikte fosil yakıt kaynaklı karbon salımları başlamadan önce bu değer yalnızca 280 ppm seviyesindeydi. Bu son 800 bin yıldır ise 300 ppm seviyesi aşılmamıştı. Bu gidişte 2050'ye kadar yani çoğumuzun yaşamı içinde büyük iklimsel afetler ve güneyden kuzeye büyük kitlesel göçler göreceğiz gibi görünüyor iklim değişikliğine bağlı olarak. Suriyeli sığınmacılar ile dahi zorluklar yaşayan Türkiye, acaba Afrika'nın yarısı Türkiye'ye geldiği zaman nasıl bir durumla karşılaşacak düşünmemiz gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.